ve 14 asrı faziletiyle ve Kur'an'ı ile ışıklandıran Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu vesselamı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asr-ı saadete beraber gitmeliyiz diyerek aklı ile beraber o asra girdi gördü ki o asır hakikaten o zat Aleyhissalatu vesselam ile bir saadet-i asrı olmuş çünkü en bedevi en ümmi bir kavmi getirdiği nur ile kısa bir zamanda dünyaya üstat ve hakim eylemiş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 ve ruhlarının medarı inkişafı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olmamış hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün enva'ında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması ve fevkalade daimî mücahadat ve dağdağalar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar mürâat etmesi ve hiç kimseyi taklit etmeyerek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 ve sahabenami ile dünyada namdar olan cemaat meşhurenin ittifakla can ve mallarını, peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir. Üçüncüsü, her asırda binlerle efradı bulunan ve her fende dahi ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan ve ümmetinde yetişen hatsiz muhakkik ve mütebahir ulemasının cemaat uzmasının Tevafukla ve ilmel yakîin derecesinde tasdikleridir. Demek bu zatın vahdaniyete şahadeti şahsi ve cüzî değil, belki umumi ve külli ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir şahadettir diye hükmetti. İşte asr saadette aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri ve hayat yolcusunun o medrese-i nuraniyeden aldığı derse kısa bir işaret olarak. Birinci makamın on altıncı mertebesinde böyle. La ilahe illallahul vacibul vucudil vâhidul ahadul lezî dell ala vucubi vucudihi, fi vahdetihi fahrul alam ve şerefü nev'i benî âdem, bi'azameti saltanatı Kur'anihi ve haşmeti vüs'ati dinihi ve kethreti kemalatihi ve ulviyeti ahlâkihi, hatta bi'tasdîk-i a'dâihi. وكذا شهد وبرهن بقوة مئات معجزاته الظاهرة الباهرة المصدقة المصدقة وبكوة آلاف حكائك دينه الساطعة القاطعة بإجماع آله ذوي الأنوار وباتفاق أصحابه ذوي الأبصار وبتوافق محقكي أمته ذوي البراهين والبصائر النوارة دني المشتر